Allahutealaya taparken bunu da istiyorsa şirk olup kendi ibadetinde bir başkasını Allahutealaya ortak etmiş olur. Nitekim Allahuteala Kehf suresi 110. ayetinde de ki ben ancak sizin gibi bir insanım. Yalnız ilahınız bir tek ilah'tır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 senin yolunda çarpıştım. Senin yolunda öldüm der. Allahü Teala ona yalan söyledin. Sen filan kimse kahramandır, cesurdur desinler diye düşündün. Sonra cesur ve kahramanda dendi buyurur. Sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellerini dizlerine vurup ey Ebu Hureyre şu üç kimse kıyamette cehennemin kızdırılmasında kullanılacak olanların en öncekileridir buyurdu. Adî bin Hatem-i Tayî'nin radıyallahu anh bildirdiği bir hadis-i şerifte, kıyamette cehennemliklerden bir kısmının cennet tarafına götürülmeleri emredilir. Cennete yaklaşıp,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 kıyamet günü cehennemden kurtuluş nasıl mümkün olur Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Allahü Teala'yı aldatmaya kalkışmayasın buyuruldu O kimse Allahü Teâlâyı aldatmak nasıl olur deyince Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teâ'nın emriyle amel edip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 Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadis-i şeriflerinde Üzüntü mağarasından Allahü Teala'ya sığınırız buyurdu. Dinleyenler, Ya Resûlallah üzüntü mağarası nedir? diye sordular. Rasulullah şöyle buyurdu, İnsanlar görsün ve duysunlar diye Kur'an-ı Kerim okuyanların cehennemde bulunacakları bir vadidir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İbadet eden ve başkasını bana ortak koşan benim ortağa ihtiyacım yoktur. Hepsi ortak koştuğunu olsun. Başka bir hadis-i şerifte Allahu Teala içinde bir zerre riya bulunan ameli kabul etmez buyurdu. Muaz radıyallahu anh ağlıyordu. Ömer radıyallahu anh ona niçin ağlıyorsun dedikte de şöyle cevap verdi. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem az bir riyâ şirktir diye duydum dedi. Şeddat bin evs radıyallahu anh diyor. Resulullah'ı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 ve isminin şehirlerde söylenmesiydi. Böyle olan riyakârdır. Allahü Teala başkalarına gösteriş olsun diye hareket edenin amelini kabul etmez, der. Sonra bir başkasının amelini yükseltirler. Yedi kat gökten de geçer. Amelinde güzel ahlak, zikir ve tesbih olur. Sonra,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 karşılığını Allahü Teala'dan almak için ve insanların kendine övmesi için mal veren hakkında ne buyuruyorsunuz diye sordu. Said bin Müseyyep Allahü Teala'nın kendisini düşman tutmasını ister mi?" dedi. O kimse hayır istemez dedi. Said bin Müseyyep o halde Allahü Teala'dan başkası için yapılmayacak işi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 münafıkların imanıdır. Onun kıyamette hali kâfirden daha zordur. Çünkü o da kalpten kâfirdir. Görünüşte ise bunu örtmektedir. İslamiyetin ilk zamanlarında böyle kimseler çoktu. Şimdi ise daha azdır. Ama zındık ve mülhitler, şeriate ve ahirete inanmayanlar, açıktan buna muhalefet edenler de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 Bu riyada açıktır. Herkes anlayabilir. Bu, karıncanın yürümesi gibi anlaşılmayacak şey değildir. Bundan da gizlisi vardır. Mesela, sevinci artmaz ve kendini hafif hissetmez. Şöyle ki, her gece namaz kılar ve halinden bunu belli etmez. Fakat riya kalpte, demirin içindeki ateş gibidir. Bunun eseri, insanların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 Bundan hariçtir. Bu da dört şekilde olur. 1. Kendisi ibadeti gizlemeye niyet eder ve gizler. Allahü Teâala, o kimse istemeksizin ishar eder. İşlediği kusur ve günahları ise, Allahü Teâ açığa vurmaz. Burada Allahü Teâlâ'nın lütuf ve ihsanının kendisiyle olduğunu bilir. Çünkü,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 bununla ferahlansınlar. Bu, onların toplamakta olduklarından daha hayırlıdır. 2. Sevinir ve şöyle der. Benim kötü işlerimi dünyada açığa vurmaması, ahirette de gizleyeceğini gösterir. Çünkü Allahü Teala, bu dünyada bir kulunun günahını örtüp,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 ''Dün gece Bakara suresini okudum.'' demiş. i̇bn Mesud radıyallahu anh, ''O'nun ibadetinden nasibi budur.'' demiş. Yani bu ishar ettiğidir. Bir kimse Resûlullah'a ''Her gün oruç tutuyorum.'' deyince, ''Ne oruç tutuyorsun, ne tutmuyorsun.'' buyurdu. Böyle söyleyince,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 ve onun görüşü, meleğe veya şeytana benzemekte, ezeli taksimden nasibini alıncaya kadar işler. Riyâ ve gösteriş bahsimizin birinci kısmı burada sona erdi. İkinci kısımda buluşmak üzere. Hoşçakalın.